Allahu Allah mina Şeyh Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu Salat devamı. 29. Bab. Medine, Şam ve Meşrik ahalisinin kıblesi babı. Peygamberin dışkı çıkarma Yahut işeme esnasında kıbleye karşı yönelmemiz, lakin Medine'nin şart tarafına veya Kart tarafına doğru yönelmemiz kalbinden dolayı. Medine semti için şartta ve kartta kıble yoktur. Bize Zuhri, Ata ipni Yezik'ten o da Ebu Eyüp el Ensari'den tahtıs etti ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Halaya geldiğiniz zaman kıbleyi karşınıza almayın, kıbleyi arkanıza da almayın. Fakat Medine'nin şart tarafına doğru veya kart tarafına doğru dönünüz. Ebu Eyüp dedi ki Sonra biz Şam'a geldik, kıble tarafına doğru bina edilmiş birçok halalar bulduk. Bu durumda biz de kıble cehetinden eğilip meyleder ve Yüce Allah'tan mağfiret isterdik. Yine Zuhri'den, o da Ata'dan, Ata da ben Ebu Eyyub'den, o da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den olmak üzere geçen bu hadise işittim dedi. 30. Yüce Allah'ım size İbrahim'in makamından bir namazgah edinin. Sizde İbrahim makamından bir namazgah edinin Bakara Suresi 125. ayet kelamı, e, babı. Bize Amr İbni Diner tahtis edip şöyle dedi. Biz İbni Umere, Ümer de Kabe'yi tavaf etmiş fakat Safa ile Merve arasında say etmemiş olan bir kimse karısıyla cinsi münasebet yapabilir mi diye sorduk. İbn-i Ömer peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Umre için Mekke'ye geldi. Beyti 7 kere tavaf etti. Makamının arkasında iki rekat namaz kıldı. Safa ile Merve arasında sayetti. etti. Ant olsun ki Allah'ın Resulü'nün sizin için pek güzel örnekler vardır. Asab suresi 21. ayetini söyledi. Dedi. Biz bu meseleyi Cabir i̇bn Abdullah'a sorduk. O da Safa ile Merve arasında say etmedikçe Kadına sakın yaklaşmasın cevabını verdi. Seyf şöyle demiştir. Ben mücahitten işittim. O şöyle dedi. İbni Ömer'in yanına gelindi de ona işte şu Resulullah'a Resulullah o Kabe'ye girdi denildi. Bunun üzerine İbni Ömer şöyle dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dışarıya çıkmış olduğu halde ben de hemen oraya geldim ve Bilal'i Kabe kapısının iki sövesi arasında ayakta buldum. Hemen Bilal'a sorup Peygamber'e Kabe isimler namaz kıldı mı diye dedim. Bilal evet. Kapıdan giren kimsenin sol tarafına düşen iki direk arasında iki reket namaz kıldı. Sonra dışarıya çıktı. Kabe'nin yüzü kapısı karşısında yani İbrahim makamında iki reket namaz kıldı dedi. Bize İbni Cüreyit atadan haber verdi. O şöyle demiştir. Ben i̇bn Abbas'tan işittim o şöyle dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'ye girdiği zaman onun bütün mahiyelerinde yani bütün cihetlerinde dua etti. Ve oradan çıkıncaya kadar namaz kıldı. Dışarıya çıkınca Kabe'nin önünde iki lekat namaz kıldı ve işte kıble budur dedi. 31 Namaz kılacak kimsenin nerede olursa olsun kıble cihetine yönelmesi babı. Ve Ebu Hüreyre şöyle dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Bulunduğun yerde kıble cihetine yönel. Allahu Ekber de buyurdu. Bera İbni Azib radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de 16 yahut 17 ay Beytul Maktis'e doğru namaz kıldı idi. Halbuki Resulullah kıblesinin Kabe'ye yönelmesine arzu ederdi. Bunun üzerine aziz ve celil olan Allah biz yüzümü çok kere göğe doğru çevirip evinip çevirdiğini muhakkak görüyoruz. Şimdi seni herhalde hoşnut olacağın bir kıbleye döndürüyoruz. Namazda yüzünü artık meçidi harama çevir. Ey müminler siz de nerede bulunursanız bulunun namazda yüzlerinizi ona döndürün. Bakara suresi 144. ayet indirdi. Resulullah da Kabe tarafına yöneldi. Bunun üzerine insanlar bir takım beyinsizler ki onlar Yahudilerdir. Müslümanlar üzerinde durdukları Kabe'lerinden çevren nedir dediler. De ki doğu da Allah'ın batı da o kimi dilerse onu dost doğru yola iletir. Bakara suresi 142. ayet. Bu kıble tahvili akabinde bir kimse peygamberle beraber Kabe'ye doğru namaz kıldı da namaz kıldıktan sonra yola çıktı. Nihayet Beyt-i doğru ikinci namazını kılmakta olan bir ensar cemaatine uğradı. Onlara peygamberle beraber namaz kıldığını ve peygamberin Kabe cehetine yöneldiğini şehadet ederek söyledi. Bu haber üzerine o cemaat namazları bozmadan Kabe tarafına yönelinceye kadar meyledip döndüler. Cabir radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem seferde mafile namazı devesi üstünde Deve onu nereye yönlendirirse yönlendirsin kılardı. Bir farz namaz kılmak istediği zaman ise deveden iner ve kıbleye yönelirdi. Abdullah İbni Mesud radiyallahu anh şöyle dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namaz kıldırdı. İbrahim nehaid ama Peygamber namazı artık mı yoksa eksik mi kıldırdı bilmiyorum dedi. Sonra İbni Mesud'un lafzını rivayet ve dönerek şöyle dedi: Peygamber selam verince kendisine itaron, ya Rasulallah, namaz hakkında yeniden bir şey mi geldi diye sordu. Rasulullah yok, neden sordun dedi? Ya Rasulallah, şöyle şöyle kıldırdın da ondan dediler. Bunun üzerine Rasulullah hemen teşehhüt vaziyeti almak için iki bacağını kıvırdı ve kıbleye karşı yönelip iki secde ettikten sonra selam verdi. Yüzünü bize döndürünce de şöyle buyurdu. Bu muhakkak ki e, şayet namaz hakkında yeni bir şey gelmiş olsaydı onu size elbette haber verdim. Lakin ben de sizin gibi bir beşerim. Sizin unuttuğunuz gibi ben de unuturum. Bir şey unuttuğum zaman bana hatırlatınız. İçinizden beri namazda şek edecek olursa doğruyu araştırsın. Doğrudur diye verdiği karar üzerinde namazını tamamlasın. Sonra selam versin. Ondan sonra iki kere secde etsin. 32. Kıble hakkında söylenenlerden gayri olarak, gelen şeyler ile yanılıp da kıbleden başka yöne doğru namaz kılan kişinin o namazı yeniden kılmasının rey etmeyen kimse babı. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öğlenin iki rekatında selam vermiş, mütakiben yüzünü insanlara döndürmüş. Sonra da farkına varıp namazın geri kalanını tamamlamıştır. Enes dedi ki, Umer şöyle dedi, ben üç şeyde Rabbime muvaffakat ettim. Ya Resulallah İbrahim makamını namazgah edinsek dedim. ben siz de İbrahim makamından bir namazgah edinin. Bakara Suresi 125. ayeti nazil oldu. Bir de hijab ayeti Ya Resulallah kadınlara emretsen de onlar perde içerisine girseler çünkü hayırlı hayırsız kimseler onlarla konuşabiliyorum dedim. Bunun üzerine hijab ayeti Ahzab 53 32 nazil oldu. Keza peygamberin zevceleri bir defa kendisine karşı kıskançlık göstermek üzere ittifak ettilerdi. O da onlara eğer sizi boşarsa yerinize Rabbinin ona sizden hayırlısını vermesini emel edilir. Vermesi emel edilir. Tahrim suresi 5. ayet dedim. Derken bu ayet nazil oldu. Yine Buhari şöyle dedi. Bize İbnu Ebu Meryem tahtis edip şöyle dedi. Bize Yahya İbni Eyyub haber verip şöyle dedi. Bana Hümeyt tahtis edip şöyle dedi. Ben Enes'den bu hadisi işittim. Abdullah İbni Umer radıyallahu anh şöyle demiştir. İnsanlar Kuba'da sabah namazında bulundukları sırada onlara bir kimse gelip şüphesiz Resulullah'a Kur'an indirilmiş ve ona Kabe'ye yönelmesi emrolunmuştur. Binaenaleyh sizler de Kabe cihetine yöneliniz dedi. Cemaatin yüzleri Şam tarafındayken bu emir üzerine namaz içinde Kabe tarafına döndüler. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öğle namazını beş rekat kıldırdı. Sahabiler namaz arttırıldı mı dediler. Peygamber bu sualın sebebi nedir dedi. Sahabiler beş rekat kıldırdım dediler. Bu cevap üzerine peygamber iki ayağını kıvırdı ve iki secde yaptı. 33. Tükürüğü mescidden el ile kazmak babı. Enes radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kıble duvarında tükürük gördü. Bu kendisinin o kadar ağır geldi ki üzüldüğü yüzünden bes belli oldu. Kartı eliyle onu kaldırdı. Sonra buyurdu: Her biriniz namaza durduğu vakit şüphesiz Rabb'i ile münacat eder. Yahut da Rabb'i kendisi ile kıblesi arasındadır. O halde hiçbiriniz kıblesine karşı tükürmesin. Muztar kaldığı ya da e, sol e, tarafına veya ayaklarının altına tükürsün. Bunu söyledikten sonra Resulullah ridasının kenarını tutup içine tükürdü ve bir kısmını diğer tarafına dürerek yahut işte böyle yapar dedi. Bize Malik Nafi'den o da Abdullah İbni Ömer'den haber verdi. O şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kıble duvarında bir tükürük gördü de hemen onu kazadı. Sonra insanlara dönüp herhangi bir namaz kılarken önüne doğru tükürmesin. Çünkü namaz kıldığı zaman Allah onun yüzünün geldiği tarafındadır buyurdu. Müminlerin annesi Ayşe'den o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kıble duvarında bir sümük yahut tükürük yahut balgam gördü de hemen onu kazıdı. 34. Mescitten sümüğü çakıl taşıyla sürtüp kazımak babı. Yaş pisliğe basmış isem onu su ile yıka. Kurumuş pisliğe basmış isen çünkü ona basmak sana zarar vermez demiştir. Ebu Hureyre, Ebu Said, Ebu Hureyre ile Ebu Said şöyle tahsis etmişlerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescidin duvarına tükürülmüş balgam gördü. Hemen eline bir çakıl taşı aldı da onu sürtüp kazıdı. Sonra herhangi biriniz öksürüp aksırıp ve göğsünden veya boğazından balgam çıkardığı zaman sakın yüzünün doğrusuna veya sağ tarafına tükürmesin. Muztar kalırsa sol tarafına yahut sol ayağının altına tükürsün buyurdu. 35. Bab Kişi namaz içindeyken sağ tarafına tükürmesin. Ebu Hüleyre ile Ebu Said şöyle haber vermiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem meçidin duvarında bir balgam gördü. Hemen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir çakıl taşı aldı da onu sürtüp sıyırdı. Sonra herhangi bir herhangi biriniz balgam çıkardığı zaman sakın onu yüzü doğrultusunda veya da sağ tarafına tükürmesin. Musar kalırsa onu sol tarafına yahut sol ayağının altına tükürsün. Bana katada haber verip şöyle dedi. Ben Enes radiyallahu anh'dan işittim. Şöyle dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem herhangi biriniz sakın önüne ve sağına tükürmesin. Lakin Musar kalırsa soluna Yahut sol ayağının altına tükürsün. Buyurdu. Bize Katar'dan tahdis edip şöyle dedi. Ben Enes İbni Malik'ten işittim. Şöyle dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şüphesiz ki mümin namazda olduğu zaman ancak Rabbine münacat eder. O halde sakın ön tarafına veya sağ tarafına tükürmesin. Lakin mustar kaldığında sol tarafına yahut sol ayağının altına tükürsün buyurdu. Bize Zuhri Humeyd İbni Abdü Rahman'dan o da Ebu Said'den tahsis etti. O şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mecid'in kıblesine tükürülmüş bir balgam gördü. Hemen onu çakıl taşıyla sürtüp kazıdı. Sonra insanın ön tarafına yahut da sağ tarafına tükürmesini nehyetti. Lakin mustar kalırsa sol tarafına yahut sol ayağının altına tükürür buyurdu. Ve keza Zuhri'den o da Humeyd'den işitmiştir. O da Ebu Said'den bu hadis tarzında rivayet etti. 37 Meçide tükürme hatiyesinin kefareti babı. Bize kata tahsis tahsis edip şöyle dedi. Ben Enes İbni Malik'ten işittim. Şöyle dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Mescide tükürmek bir günahtır. Bu günahın kefareti ise onu görmektir. 38. Mescidde tükürüğün gömülmesi babı. Bize Abdurlazer Ma'merden, o da Hammam'dan tahsis etti. Ebu Hureyreden, o Ebu Hureyreden işitmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Herhangi birimiz namaza dikeldiği zaman önüne tükürmesin. Çünkü artık o namaz yerinde durduğu müddetçe Allah'a münacat etmektedir. Sağ tarafına tükürmesin. Çünkü sağ tarafında haseneleri yazan melek vardır. Muzlar kalırsa sol tarafına yahut ayağının altına tükürüp onu gömer. Bize Humeyd Enes'den tahsis etti ki o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kıbrede Kıblede tükürük gördü. Hemen onu eliyle kazıdı ve peygamberde bir nefret görüldü. Yahut bir tükürme fiilinden dolayı peygamberin nefreti ve bunun peygamber üzerindeki şiddeti görüldü. Akabinde şöyle buyurdu. Her biriniz namazda kıyama durduğu zaman şüphesiz Rabbine münacat eder. Yahut Rabbi kendisiyle kıblesi arasındadır. O halde hiçbiriniz kendi kıblesi karş karşısına tükürmesin. Lakin mustar kaldığında sol tarafına yahut ayağının altına tükürsün. Bunun söyledikten sonra Rasulullah ridasının kenarına tutup içine tükürdü ve ridanın bir kısmını diğer kısmı üzerine katladı ve yahut da işte böyle yapsın dedi. 40. İmamın insanlara namazı tam yapmaları hususunda öğüt vermesi ve kıblesinin babı. Bize Malik Ebu Zinat'tan o da El-Arastam o da Ebu Ukreye'den haber verdi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Siz benim kıblem yalnız şurasıdır mı şurası mıdır sanıyorsunuz? Allah'a yemin ederim ki sizin kuşluğunuz ve rüykünüz bana gizli olmaz. Ben sizleri elbette arkamdan da görüyorum. Enes radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizlere bir namaz kıldırdı. Sonra minbere çıktı namaz hakkında, rükû hakkında söz söyleyip şüphesiz ki ben sizleri önümden görür. olduğum gibi arkamdan da görürüm buyurdu. 41 Fulan oğulları mescidi denilir mi? Bize Malik Naf'den o da Abdullah İbni Umer'den haber verdi. O şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem idmana çekilip zayıflatılmış atlar arasında Hayfa'dan başlayıp seni Yetül vedada nihayet bulmak üzere yarış tertip etti. Keza idman edilmemiş atlar arasında seni yeden ta Taazurayk oğulları Mecidi'ne kadar diğer bir yarış tertip etti. Abdullah da yarış edenler arasında idi. 42. Mescitte bir şey bölmek veya hurma salkımı asmak babı. Ebu Abdullah Buhari der ki el kinvu el izku demektir. İkisi de yani tesniyesi kinvanidir. Cemaati yani cemi yerine kinvanundur. Sinvun, sinvani ve sinvanum gibi. Ve İbrahim yani Tahman'ın oğlu Abdullah İbni Suheyb'dir. O da Enes radıyallahu anh'dan söyledi. O şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Bahreyn'den mal getirildi. Peygamber onu meçhide dökün buyurdu. Bu mal Resulullah'a gönderilen en kesretli mal olmuştu. Akabinde Resulullah namaza çıktı. O mala dönüp bakmadı. Namaz bittikten sonra geldi malın yanına oturdu. Her kim gördüyse muhakkak o maldan bir miktar verdi derken Abbas ona geldi ve ya Resulullah bana da ver. Çünkü ben hem kendim için hem de akil için fidye istemiştim. Dedi. Resulullah ona al buyurdu. O da avuç avuç bezinin içine boşalttı. Sonra onu kaldırıp yüklenmeye davrandı. Fakat kaldıramadı. Bunun üzerine Resulullah birine emret de onu sırtına kaldırsın dedi. Peygamber olmaz dedi. Abbas öyleyse onu üzerime sen kaldırıver dedi. Peygamber yine olmaz buyurdu. Bunun üzerine Abbas... Ondan birazını döktü de sonra tekrar kaldırmaya davrandı. Ya Resulallah birisine emretti bunu üzerime kaldırsın dedi. Resulallah olmaz buyurdu. Abbas öyleyse bunu üzerime sen kaldır dedi. Resulallah yine olmaz buyurdu. Bunun akabinde ondan birazını daha döktü. Sonra onu kaldırıp sırtının üzerine attı yürüyüp gitti. Resulallah onun hırsına olan taat dolayı gözümüzden kayboluncaya kadar hep arkasından bakıp durdu. Resulullah o maldan bir dirhem baki oldukça oradan kalkmadı. 43. Mescitte iken yemek için davet yapan mescitten itibaren bu davete icabet eden kimseler babı. Enes radıyallahu anh şöyle demiştir. "Ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i Mescidde iken buldum. Beraberinde birçok insanlar vardı. Ben dikildim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem seni Ebu Talha mı gönderdi dedi. Ben evet dedim. O yemeğe davet için mi dedi. Ben tekrar evet dedim. Bunun üzerine peygamber yanında bulunan kimselere kalkın buyurdu ve yürüdü. Ben de onların önünde yürüdüm. Mescid 44. Mescitte erkekler ve kadınlar arasında hükmetmek ve lanetleşme yaptırmak babı. Bize İbn-i Cüreyş haber verdi. Bana i̇bn Şihab Seyir İbn-i haber verdi ki bir adam Resulullah'a gelip Ya Resulullah karısıyla beraber bir erkek bulan kimseye nereyi edersin? O adamı öldürür mü? En sonunda o karı koca mescitte lanetleştiler. Ben de hazır bulunuyordum. 45 Bir insan başkasına ait bir eve girdiği zaman o evin içinde istediği yerde mi namaz kılar yahut kılacak yeri araştırarak emredilen yerde mi namaz kılar? Bize İbrahim İbnü Sa'd İbn Şah'dan o da Mahmut İbn Rabidan, o da İtban İbn Malik'ten tasdis etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İtban'a gelip evin içerisinde evin neresinde Namaz kılmamı istersin dedi. İtban dedi ki ben kendisine bir yer işaret ettim. Akabinde peygamber namaza durup tekbir aldı. Biz de arkasında saf olduk. O bize iki vekat namaz kıldırdı. 46. Evlerde mescitler edinmek babı. Berâ İbni Azib kendisine evinde mescidinde cemaat halinde namaz kıldırmıştır. Bana Ukayl İbni Şahab'dan tahtis etti. O şöyle demiştir. Bana Mahmud İbni Rabi haber verdi. O şöyle demiştir. Resulullah'ın sahabilerinden ve Bedir'de hazır olan Ensardan İtban ibni Malik Resulullah'a gelip Ya Resulallah ben gözlerimi inkar etmişimdir. Yani gözlerim çok zayıflamıştır. Halbuki ben kavmime namaz kıldıran kimseyim. Yağmurla yağdığı zaman onlarla beraber benim aramda dere akar ve mescidine gidip orada namaz kıldıramaz oluyorum. Ya Resulallah gönlüm arzu etti ki bana gelip evimde namaz kıldırsam da senin namaz kıldığın yeri namazgah edineyim dedi. Rabbi dedi ki Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem it bana inşallah bunu yapacağım dedi. İhban der ki ertesi sabah Rasulullah ve Ebu Bekir gün yükseldiği vakit bana geldiler. Resulullah içeriye girmeye izin istedi. Ben de izin verdim. Eve girdiğinde oturmadı. Sana sonra evinin neresinde namaz kılmaklığını istersin dedi. İkban dedi ki ben evin her tarafını ona işaret ettim. Bir tarafını ona işaret ettim. Resulullah namaza durup tekbir aldı. Biz de durup saf olduk. İki rekat namaz kıldıktan sonra selam verdi. İkban dedi ki Resulullah'ı kendisi için yaptığımız bir hazire yemeği üzerine alıkoyduk. Yurdun ahalisinden birçok kimse peygamberin gelmesini haber alarak eve gelip doldular. İşlerinden biri Malik İbnül Duhayş'ın yahut da İbnül Duhuş'un nerede dedi. Oradakilerden biri Malik İbnül Duhayş'ın Allah ve Resulü'nü sevmeyen bir münafıktır dedi. Resulullah ona böyle deme görmüyor musun? La ilahe illallah demiştir. Ve bu sözü ile Allah'ın rızasını istemektedir buyurdu. O sözü söyleyen de Allah ve Resulü en iyi bilen dedi. İtban der ki biz peygamberi münafıklar hakkında hep böyle mütevekkih ve hayır hak bulduk. Resulullah şüphesiz ki Allah Allah rızasını arayarak la ilahe illallah diyen kimseyi ateşe haram etmiştir buyurdu i̇bn Şihab geçen senet ile şöyle dedi. Sonra da ben Hüseyin i̇bn Muhammed el-Ensari'ye ki o Salim oğullarından biridir. Onların en hayırlarındandır. Bu Mahmud i̇bn Rab'i hadisini sordum. O bu hadisi tasdik edip doğruladı. 47. Necide girmekte ve diğerlerine sağ ayak ile başlamak babı. Ve İbni Umer girmeye sağ ayağıyla başladı. Çıkacağı zaman için sol ayağıyla başlar idi. Ayşe radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem muhtedir olduğu müddetçe her işinde temizlik yapılmasında, taramasında, ayakkabı giymesinde sağdan başlamayı severdi. 48. Bak Cahiliyet devri müşriklerinin kabirleri açılır ve yerlerinde mescitler edinilir mi? Yani edinilir. Çünkü peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah Yahudilere lanet etsin. Onlar peygamberlerinin kabirlerini mekter edindiler sözü vardır. Ve kabirlerin bulunduğu yerlerde namaz kılmak mekruh olur. Zira Ömer İbni Hattab, Enes İbni Malik bir kabil yanında namaz kılarken gördü de kabirden sakın kabirden çekin. Fakat ona bu namazı tekrar kılmasını emretmedi. Hişam şöyle demiştir. Bana babam Ayşe'den haber verdi. O şöyle demiştir. Umlu Habibe, Umlu Seleme Habeşistan'da gördükleri için tasvirler bulunan bir kiliseye dair konuştular. Bu kiliseyi peygambere zikrettiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Onlar içlerinde iyi bir kimse bulunup vefat ettiğinde kabri üzerine bir mescit manazgah yaparlar. İçinde bu suret tasvir ederler. İşte onlar kıyamet gününde Allah katında halkın en şerileridir. Bize Abdülvaris Ebu Teyyah ona da Enes'den tahdis etti. O şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldi ve Medine'nin en yüksek tarafına Amr İbni Alfoğulları denilen kimselerin bulunduğu obada konak etti. Peygamber onların içinde 14 güce ikamet etti. Sonra dayıları olan Netceroğullarına haber gönderdi. Onlar da kılıçları boyunlarında asıl olarak geldiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem devesi kusva üstünde, telkisinde Ebu Bekir ve çevresinde oğulları cemaati olduğu halde yola çıkışları hala gözümün önündedir. Nihayet Peygamber Ebu Eyyub Halid İbni Zeyd'in evinin avlusuna devesini çökertti. Peygamber nerede namaz vaktine erişirse orada namaz kılmayı severdi. Tavar ağırlarında namaz kılardı. Mescidin bina olunmasını emretti. necer oğullarından bir topluluğa haber verip Ey Neccar oğulları duvar ile çevrili arsanızın bedelini bana söyleyin dedi. Onlar ise vallahi olmaz biz onun bedelini ancak Allah'tan isteriz dediler. Enes dedi ki onun içinde şu söyleyeceklerim vardır. Müşriklerin kabirleri vardır. Oyuk tümsek bakılmamış harap yerler vardır. Hurma ağaçları vardır. Peygamber müşrik kabirleriyle alakalı emrini verdi ve onlar açıldı. Sonra da o harap yerle ilgili emrini verdi. Orada oralar düzeltildi. Hurma ağaçları kesildi. Hurma ağaçlarının mescidin kıblesine sıra ile dizildiler. Kapının yan tarafını da taştan öldüler. Sahabiler, recezler söyleyerek taş taşımaya başladılar. Peygamber de onlarla beraber Allahümme la hayra illa hayrul ahireti fafirlil ensari vel muhacireti Ya Allah ahiret hakkında hayrından başka hayır yoktur. Öyleyse ensar ve muhacirlere mağfiret eyle diyordu. 49. Tavara Allah'ın namaz kılmak babı. Bize şube şube Ebu Teyyah'dan, o da Enes'ten tahtis etti. Enes radıyallahu anh Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem koyun ağalarında namaz kılar idi demiştir. Sonra Ravi dedi ki bu sözden sonra ben Enes'ten şöyle derken işittim. Peygamber mescit bina olunmadan evvel koyun ağalarında namaz kılardı. 50. Su yakınlarındaki deve yataklarında namaz kılmak babı. Nafi şöyle dedi. Ben İbn Ömer'i gördüm. O devesinin hıblesine alarak namaz kılıyordu. Ve İbn Ömer peygamberi böyle yaparken gördüm dedi. 51. Önünde ocak yahut ateş yahut müşrikler tarafından mabut edilen bir şey olduğu halde Yüce Allah'ın rızasını irade edip namaz kılan kimse babı. Ve Zuhri dedi ki bana Enes haber verdi. Şöyle dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılarken ateş yani Cehennem bana arz olundu dedi. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh şöyle demiştir. Güneş tutuldu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaz kıldırıldı. Sonra bana ateş yani cehennem gösterildi. Bugünkü kadar kötü ve beter hiçbir manzarayı ömrümde görmedim buyurdu. 52. Kabirlerde bulunan yerlerde namaz kılmanın kerahati babı. Bana Nafi İbni Umerden haber verdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namazınızın bir kısmını evlerinizde kılınız, evlerinizi kabirlere çevirmeyiniz buyurmuştur. 53 Allah tarafından yere batırılmış ve üzerine azap indirilmiş olan mekanlarda namaz kılmanın hükmü babı. Adı radıyallahu anh Babil şehrinin yere geçirilmiş harabesi üzerinde namaz kılmayı kerik gördüğü zikrolunur. Bana Malik Abdullah İbni Diner'den, o da Abdullah İbni Ömer'den tahdis etti. O şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ashab-ı Hicr hakkında şöyle buyurdu. Ağlayıcılar olmanız müstesna. Sakın azaba uğratılmış olan şu kalmin yurduna girmeyiniz. Eğer ağlayıcılar değilseniz onlara isabet eden azabın sizlere de isabet etmemesi için onların yurtlarına girmeyiniz. 54. Hristiyan mabedinde namaz kılmak babı ve Ömer İbnü'l Hattab biz içinde suretler bulunan kiliselerde o timsallerden dolayı girmeyiz demiştir. Ve İbn Abbas kilisenin içinde namaz kılar idi. ancak timsaller bulunan kilisede namaz kılmazdı. Bize Ubadatu Abdatu Hişam İbn Urbeden o da babasından o da Ayşe radıyallahu anh'tan haber verdi. Ki o şöyle demiştir. Ümmü Seleme Resulullah Habeşistan arazisinde görmüş olduğu Mâriye kilisesi denilen bir kiliseyi zikretti. Ve Resulullah'a o kilisenin içinde gördüğü suretleri zikretti. Bunun üzerine Resulullah onlar öyle bir kalındır ki işlerinde salih bir kul yahut salih bir adam öldüğü zaman onun kabri üstünde bir meçit bina eder ve içine de suretleri tasvir ederler. İşte onlar Allah'ın katında mahlukatın en şerrileridir buyurdu. 55. bab bu geçen babdan bir fasıl gibidir. Ayşe ile Abdullah İbni Abbas şöyle demiştir. Resulullah'a son hastalığı geldiği zaman onun yanında bulunan bir hamisayı yüzü üzerine atar dururdu. O hamisa sebebiyle sıkıldıkça onu yüzünden açardı. İşte o halde iken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın laneti Yahudiler ve Nasrani'ler üzerine olsun. Onlar peygamberlerinin kabirlerini meccidler edindiler buyurdu. Resulullah bu sözleri ile onların yaptıklarından ümmetini sakındırıyordu. Bize Abdullah İbni Meslem'e Malik'ten, o da İbni Şehab'ten, o da Said İbni Musayyip'ten, o da Ebu Hureyreden tartış etti ki o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Yahudileri gebertsin. Onlar peygamberlerin kabirlerini mescitler edindiler buyurdu. 56. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yeryüzü bana mescit ve temizlik sebebi kılındı kavli babı. Bize Cabir İbn Abdullah radıyallahu anh şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Benden önceki peygamberlerden hiçbir kimseye verilmeyen beş şey bana verilmiştir. Bir aylık mesafeye kadar korku salmak ile nusrat olundum. Yeryüzü bana mescit ve temizlik sebebi kalındı Onun için ümmetimden kendisine namaz vakti erişen herkes namazını kılıversin. Ganimetler bana helal edildi. Peygamber hasreten kendi kavmine gönderilirken ben bütün insanlığa gönderildim ve bana şefaat verildi. 57. Kadının mescit içerisinde uyuma babı, uyuması babı. Bize Ebu Usame Hişam'dan, o da babasından, o da Ayşe radıyallahu anh'tan tahdis etti ki o şöyle demiştir. Arap kabilelerinden birisine ait bir siyah cariye vardı. Onlar bu kadını azat etmişlerdi. Kadın hürre olduğu halde yine onlarla beraber idi. Bu kadın şöyle dedi. Onlara ait bir kız üzerinde sırımlardan yapılmış kırmızı bir gerdanlığı olduğu halde dışarıya çıktı. Ayşe der ki o kız üzerinden o gerdanlığı çıkarıp koydu yahut da üzerinden düştü. O gerdanlığın bulunduğu yere bir çaylak geldi. Ona atılmış halde bulunan bir et parçası sandı hemen onu kaptı. Cariye der ki o gerdanlığı aradılar fakat bulamadılar. Dedi ki o gerdanlığı onu almakla itham ettikler, ettiler. Ayşe der ki kadının her yerini iyice aramaya başladılar. Hatta kadının fercini bile araştırmışlar. Cariye der ki vallahi ben onlarla beraber ayakta dikilip dururken birdenbire o çaylak geldi. O deriden gerdanlığı yere attı. Kadın dedi ki o da tam ortalarına düştü. Dedi ki bunun üzerine ben işte aldığımız zannedip beni itham etmiş olduğumuz şey. Halbuki ben ondan beriydim. İşte deri gerdanlık dedim. Ayşe der ki o siyah kadın Resulullah'a gelip Müslüman oldu. Ayşe der ki mescitte ona mahsus bir kılçadır yahut küçük bir oda vardı Ayşe der ki o kadın bana gelir yanımda konuşurdu. Ayşe der ki yanıma her oturmasında muhakkak ve yevmul vişahhi min e'acibi rabbina ela innehu min berdetil kufri ecnâni işinin olduğu gün Rabbimizin yarattığı acayip işlerdendir şüphesiz ki ben o küfür beldesinden beni kurtardı sözünü söylerdi. Ayşe der ki bir gün ona senin halin nedir? Ne vakit benimle birlikte otursam muhakkak bu beyti söylüyorsun dedim. Ayşe der ki bunun üzerine o kadın yukarıda anlattığım bu kıssayı anlattı. 58. Mescitte erkeklerin uyuması babı ve Ebu Kılabe Enes'ten rivayetle okul kabilesinden bir cemaat peygamberin huzuruna geldi de mescidin suffesinde yatırıldılar demiştir. Abdurrahman İb İbni Ebi Bekir'de suffede kalanlar yani eshab suffa suffe fakir kimselerdi demiştir. Bana Nafi tahtis edip şöyle dedi. Bana Abdullah ibni Umer kendisi bekar karısı yok iken yok bir genç iken peygamberin mescidi içerisinde uyur olduğunu haber verdi saat şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kızı Fatıma'nın evine geldi. Ali'yi evde bulamadı. Bunun üzerine Fatıma'ya amcamın oğlu nerede diye sordu. Fatıma aramızda bir şey oldu da darılıştık. Bunun üzerine bundan dolayı dışarı çıktı ve gündüz uykusunu benim yanımda uyumadı dedi. Resulullah bir insana bak nerede buyurdu. O adam gidip geldi. Resulullah onun mescitte uyuyor dedi. Resulullah gitti baktı ki hadi yan tarafına yatmış zidası bir yanından silinmiş vücudu toprağa bulanmış haldedir. Resulullah ya Ebu Aturab At ya Ebu Aturab At kalk diye toprağı Ali'nin bedeninden sirkelemeye başladı. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle demiştir ben Ebu Suffe'den yetmiş zat gördüm. Ben ashab-ı sufreden yetmiş zat gördüm. İşlerinde ridası yani belinden yukarısını örtecek ihramı olan bir tek kimse yoktu. Ya izar ya futabağalar yahut da boyunlarına bağladıkları bir kis giyerlerdi. Kimin bacaklarının yarısına kiminin topuklarına ancak varabiliyordu. Her biri namazda avret yerinin görülmesini istemediği için giydiğini eliyle toplardı. 59 İnsan bir seferden gelince mescitte namaz kılmak babı. Ka'b İbn Malik Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in bir seferden geldiği zaman evvela mescide gelir ve orada namaz kılar idi dedi. Bize Muharrib İbn Zirar Cabir İbn Abdullah'tan târih O şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mescitte bulunurken ben yanına geldim. Misal ben muharibin kuşluk vaktinde dediğini sanıyorum demiştir. Resulullah bana iki rekat geliş namazı kıl buyurdu. Benim peygamber üzerinde bir alacağım vardı. Akabinde peygamber borcunu bana ödedi ve bana fazla da verdi. 60. bab Sizin biriniz mescitte girdiği vakitte oturmadan evvel iki rekat namaz kılsın. Bize Malik İbni Amr İbni Abdullah İbni Zubeyr'den o da Amr İbni Süleym Ez Zürak'den o da Ebu Katede Ez Süleymi'den haber verdiği ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizden bir kimse mescide girdiği vakitte oturmadan evvel tahiyatul mescid olarak iki rekat namaz kılsın buyurmuştur. 61 mescitte hasıl olan hades babı bize Malik Ebu Zinat'tan o da El-Araç'tan o da Ebu Hureyre'den tahtıs etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şüphesiz herhangi biriniz namaz kılmış olduğu namaz yerinde abdestini bozmadan mevcut bulunduğu müddetçe melekler ona salat edip Allahum mağfir lehu Allah'ım hamru hamru ya Allah onun günahlarını mağfiret et ve ona merhamet eyle derler. 62 Peygamber mescidin yapısının yapılması babı. Peygamber mescidinin yapısının yapılması babı. Ve Ebu Said mescidin tavanını kurma dallarından idi dedi. Ve Ömer mescidi daha geniş bina etmeye başladığı vakit yapıcısına sen yalnız insanları yağmurdan saklayıp koru. Sakın alalı sarılı zinetli yapıp da insanlara fitneye uğratmayasın demiştir. Enes de öyle bir zaman gelecek ki insanlar mescitlerinde övünme yarışına girişirler de sonra onları pek azı mamur eder hadisini söylemiştir. Ve İbn Abbas ben mescitleri yüksek bina edip süslemekle olunmadım. Bununla beraber sizler mescitleri Yahudi ve Hristiyanların süsledikleri gibi muhakkak süsleyeceksiniz hadisini söylemiştir. Bize Nafi tahtis etti. Ona da Abdullah İbni Ümer radıyallahu anh şöyle demiştir. Mescid Resulullah zamanında ham kerpiç ile bina olunmuş idi. Çatısı hurma dalları, direkleri de hurma gövdeleri idi. Ebu Bekir genişlemekte ve süslemek nevinden hiçbir şey ziyade etmedi. Ümer yalnız enini boyunu artırıp Resulullah zamanındaki bina tarzına göre Kerpiç ve hurma dallarıyla bina etti ve direklerini tekrar ağaç olarak koydu. Sonra Osman meçidin binasını genişletme ve süslendirme olarak değiştirdi ve <gülüyor> hem de çok genişletti. Duvarların kelpiş yerine nakışlı taşlar ve kireçlerle bina etti ve direklerini nakışlı taşlardan tavanlarını da saç ağacından yaptı. <gülüyor> 63 Mescidin yapısını yapmak hususunda insanların birbirleriyle yardımlaşmaları babı. Allah'a eşkuşanların kendi küfürlerine bizzat kendileri şahit iken Allah'ın mescitlerini imar etmelerine ehliyetleri yoktur. Onların bütün yaptıkları boşa gitmiştir. Onlar ateşte ebedi kalıcılardır. Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden namazı dosdoğru kılan, zeketi veren, Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar ederler. İşte doğru yola ermişlerin olmaları umulanlar bunlardır. İkreme şöyle demiştir. Bir gün İbni Abbas bana oğlu Ali'ye Ebu Said'e din de onu cevayet ettiği hadislerden bir miktarını işitin dedi. Bunun üzerine biz ikimiz Ebu Said'in yanına gittik. Onun kendisine ait bir bahçeyi tımar ederken bulduk. Hemen rızasını alıp büründü. Sonra bize takip etmeye başladı. Nihayet Mescidin yapılışının zikri geldi. Burada şöyle dedi. Biz birer kerpiç, birer kerpiç taşıyorduk. Ammar ise ikişer kerpiç, ikişer kerpiç taşıyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu öyle görünce üzerindeki toprağı silkecek. Vah Ammar, vah Ammar. Cema kendisini bağırlar cemaati öldürecektir. Ammar, Onları cennete davet eder, onlar ise onu cehenneme çağırırlar demeye başladı. Ebu Said der ki, Ammar bunu içtince, fitnelerden Allah'a sığınırım derdi. <gülüyor> 64. Mescit yapmakta yapıcı sanatkarlardan, minberin kuru ağaçları hususunda da sanatkar barangozlardan yardım istenmesi babı. Seyir radiyallahu şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kadına marangoz olan kölene emret de benim için üzerinde oturabileceğim bir takım taslar yapsın haberini yolladı. Bize Abdülvahid İbni Eymen babasından o da Cabir'den tartış etti ki bir kadın ya Resulullah senin için üzerinde oturacağım bir şey yaptırayım mı? Çünkü benim marangoz olan bir kölem var dedi Resulullah eğer istersen yaptır buyurdu. Bunun üzerine o kadın minbere yaptırdı. 65, bir bina, bir mescit bina eden kimsenin fazileti babı. Bana Amr haber verdi. Ona da Bukayil tahdis etti. Ona da Asım İbni Ümer İbni Katade tahdis etti. Ona da Ubeydullah El Havlani'den işitti. O da Osman İbni Affan'dan işitti. O Resulullah'ın mescidini yeniden bina ettiği zaman insanların kendisi hakkındaki Dedikodu üzerine, dedikoduları üzerine şöyle diyordu. Siz yaptığım iş aleyhine çok söylemeye başladınız. Halbuki ben Resulullah'tan işitmişimdir. O şöyle buyurdu. kim bu kefir dedi ki ben Asım'ın Allah rızasını isteyerek dediğini sanıyorum. Bir mescit bina ederse Allah da ona cennette onun gibi bir ev bina eder. 66. Bağab Şahıs mescide uğradığı zaman ok ve mızraklarını demirlerden tutar. Bize Kutey ve İbn-i Sa'at, Kutey ve İbn-i tahtis edip şöyle dedi. Bize Sufyan tahtis edip şöyle dedi. Ben İbn-i Dinar'a, sen Cabir i̇bn Abdullah'ı bir kimse mescitten geçti. Yani demirleri meydanda oklar vardı. Resulullah ona oklarını demirlerden tut buyurdu. Okların demirlerinden tut buyurdu. Derken işittin mi? Dedim. 67. Mescitten geçmek babı. Bize Ebu Burde İbni Abdullah tahtis edip şöyle dedi. Ben Ebu Burde'den işittim. O babasından. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim mescidimizin yahut çarşımızın birinden Yanında ok varken geçecek olursa eliyle ok demirlerinden tutsun ki bir Müslümanı yaralamasın. 68. Mescitte şiir inşaat etmenin hükmü. Zuhri şöyle demiştir. Bana Ebu Selam'a İbni Abdurrahman İbni Avf haber verdi. O Hasan İbni Sabit el Ensari'den işitmiştir. Hasan mescitte şiir inşaat etmenin cevazı hususunda Ebu Hureyre'ye şahit yapmak isteyerek ona Allah aşkına söyle. Ben peygamberin ya Hasan Allah'ın Resulü'nden yana Kureyş kafirlerine cevap ver. Ya Allah! Sen onu ruhul kudüs yani Cebrail ile, ile teyit et derken işittin mi dedi. Ebu Hureyre evet işittim dedi. 69 kısa mızraklı kimselerin mescide girmelerinin babı. Bize İbrahim İbni Sa'd, Sa'd İbni Keysan'dan o da İbni Şah'tan taksit etti. O şöyle dedi. Bana Urve İbni Zübeyir haber verdi ki Ayşe radıyallahu anh şöyle demiştir. Yemin ederim ki bir gün Resulullah'ın hükremenin kapısı üzerinde şu halde gördüm. Habeşliler mescitte oyun oynuyor. Resulullah da ben onların oyunlarına bakabileyim diye kendi ridası ile beni perdeliyordu. İbrahim İbn-i de ziyade yapıp şöyle dedi. Bize i̇bn ve hep tahdis etti. Bana Yunus İbn-i Şuhab'dan, o da Urve'den, o da Ayşe'den tahdis etti. Ayşe ben peygamberi şu halde gördüm. Habeşliler kendi kısa oynuyorlardı. Demiştir. Yetmiş. Mescitte minber üzerinde alım ve satım işinin zikredilmesi babı. Bize Sufyan İbn-i Uyeyne Yahya i̇bn Sahip'ten, o da Amra binti Abdurrahman'dan. O da Ayşe'den tahsis etti. O şöyle demiştir. Belire hürriyetini satın alma yanlışması hakkında yardımını istemek için Ayşe'ye geldi. Ayşe eğer istersen üzerindeki borcun kalanını sahabilerine sahiplerine veririm. Velilik hakkı bana ait olur dedi. Belire de sahipleri Ayşe'ye istersen Belire'yi üzerindeki borcunun kalanını verirsin dediler. Ravi Sufyan İbni Uyayna'ya bir defa da bu sen belireyi verirsin ifadesi yerine istersen belireyi azat edersin. Velilik hakkı da bize ait olur dediler şeklinde söyledi. Resulullah gelince Ayşe bu mes'eleyi hatırlattı. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sen belireyi satın al sonra azat et. ''Vellik hakkı muhakkak surette azat eden kimseye aittir.'' buyurdu. Sonra Resulullah minber üzerine kalktı. Sufyan İbni Uyeyne'ye bir kere de kalktı yerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin minber üzerinde yükseldi dedi. Ve şöyle buyurdu. ''Bir takım kimselere ne oluyor ki? Onlar Allah'ın kitabında bulunmayan bir takım şartları şart koşuyorlar. Her kim Allah'ın kitabında bulunmayan ve ona muhalif olan bir şartı şart kılarsa... O şartın kendi lehine bir faydası yoktur. Öyle yüz şart koşsa da. Ve Ali İbnül Medini şöyle dedi. Yahya i̇bn Said el-Kattan ile Abdülvahhab Yahya i̇bn Said el-Ensari'den o da Amre'den şöyle söylediler. Cafer İbn-i Avf ise Yahya i̇bn Said el-Ensari'den o şöyle dedi. Ben Amre'den işittim o şöyle dedi. Ben Ayşe'den işittim dedi ve bu hadisi Malik Yahya'dan o da Amre'den belire geldi şeklinde rivayet etti. Fakat bunda peygamber minbere yükseldi sözünü zikretmedi.